<gülüyor> ebullerimle şeytanlara karşı bismillahirrahmannirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin ve sennatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Şimdi eee en son dersimizde hatırlıyorsanız arkadaşlar demiştik ki yeryüzünde cihad edebilmek için cihadın Allah katında makbul olabilmesi için Allah'ın cihada yardım edebilmesi için bu cihadın ehli sünnet ve cemaat akidesi üzerine olması lazımdır. Yani bidat fırkalarından, e, sünnete mukarif olan fırkalardan uzak e, sünnet fırkası olması lazımdır ki Allah Azze ve Celle buna yardım edebilsin. Yapılacak veya oluşacak cihadın Allah'ın istediği şekilde olabilmesi için ehli sünnetin esaslarını bilmemiz lazım. Birinci esasımız neydi demiş ki ehli sünnetin bazı esasları var. Bunlardan birincisi. İslam Teala İslam Allah Teala Ta tarafından kulları için Kıyamet gününe kadar razı olduğu haklindir. Bu bir. İki, İslam şeriatı kamil bir şeriattır ve bunun ne demek olduğunu açıkladık. Yani İslam şeriatı tamamlanmış ve kamil bir şeriattır e, demek sadece teoride olan bir şey değil. Bir de bunun bazı getirileri var. Bir de bundan bahsettik. Üçüncü esasımız yani e, cihadın ehli sünnet menheci üzerine olabilmesi için. Gerekli olan esaslardan bir tanesi o da ne? Allah ve Rasulünün önüne geçmek haramdır. Yani fikir ve fetvalarda, eylem ve davranışlarda Allah ve Rasulünün sözünün önüne geçmek veya başkasının sözünü Allah ve Rasulünün sözünün önüne geçirmek haramdır. Caiz değildir. Şimdi okuyalım. Bismillah. Allah ve Rasulünün önüne geçmek haramdır. Bu da İslam'ın tam olduğunu belirten ikinci esasın gereğidir. İslam, tam ve insanların bütün dünya ve ahiret ihtiyaçlarını karşılamaya yeterlidir. Dolayısıyla hiçbir Müslümanın herhangi bir konuda Allah'ın ve Resulünün o konu ile alakalı hükmünü bilmeden başka bir şeye dayanarak hüküm vermesi caiz olmaz. allah Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamber'in huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah her şeyi iştendir, her şeyi bilendir. Demek ki ne yapacağız? ne yapacağız? Dünya ve ahiret ihtiyaçlarında sadece Allah ve Rasulünün sözüyle yetineceğiz. Niye? Çünkü Allah ve Rasulünün daha önceki derste söylediğimiz gibi eğer biz dinin tamamlanmış ve kamil olduğunu kabul ediyorsak o zaman bizim ondan başka bir şeye ihtiyacımız yoktur. Kemale ulaşmış, tamamlanmış bir dinimiz vardır. Bizim de ne yapmamız lazım? İşlerimizde Allah ve Rasulünün sözünün önüne geçmememiz lazım. Çünkü onlar daha önceki derslerimizde de söylemiştik yeri ve göğü yer ve gökle beraber insanı insanla beraber kainatın bütün nizamını Kur'an Allah insanın dünya ve ahireti için en faydalı olan en maslahatlı olan hangisidir muhakkak en iyi bilen odur. Şimdi bu Allah ve Rasul'ün önüne geçmemek bazı manalar içeriyor. Yani ne demektir Allah ve Rasul'ün önüne geçmemek? Mesela bir Allah'ın dini hakkında bilmeden konuşmanın haram olması. Bu bu maddenin altına gider. O kadar. Allah'ın dini hakkında bilmeden konuşmanın haram olması. Allah-u Teala şöyle buyurur. De ki, Rabbim sadece açık ve gizli fenalıkları, günahı, haksız yere tecavüzü, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmanızı, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Bidatların geçmişte ve günümüzde kaynağı budur. Günümüzde gazete ve dergilerde ele alınan bazı şeyler de, bilgisizce Allahü Teala adına konuşma kapsamına girmektedir. Şimdi o zaman biz burada ne diyoruz? Biz burada diyoruz ki Allah Azze ve Celle ayet içinde diyor: Kul in, kul inne ma harama Rabbi al fawahish ma zahramin hawa ma batan. benim Rabbim haramlardan gizli ve açık olanların hepsini fe, fevahiş dediğimiz şeyleri haram kılmıştır. Ayetin sonunda da diyor ki ve en takûrû ala Allahî ma la Bilmeden Allah hakkında konuşmak, bilmediğiniz şeyleri Allah'a isnat etmeyi de Allah azze ve celle haram kılmıştır. Geçmişteki bütün bidatlerin, geçmişteki bütün sapıklıkların İslam'dan sapmanın temel kaynağı nedir? Allah azze ve celle bilmeden söz isnat etmektir. Çünkü insan Allah adına konuştuğu zaman hem kendini saptırır hem insanları saptırır. Ama kendi fikriyle konuştuğu zaman çok az bir kitleye hitap edebilir, çok az bir kitleye saptırabilir. İleride geleceği gibi konunun içerisinde alimlerin sapması budur işte. Alim Allah'ın adına fetva verdiğinden, Allah'ın adına imza attığından dolayı alimin verdiği yanlış fetva Allah'a nispet edilerek hem kendisi sapar hem de bütün insanlarına yapar saptırır. Ondan dolayı selef alimleri gemiye benzetiyorlar. Eğer doğru giden bir rotası doğru olursa bütün insanlığı beraberinde kurtarıyor. Yok eğer rotası yanlış olursa bütün insanlığı beraberinde de e, götürüyor, helak ediyor. Günümüzde de bunun en güzel örneği günümüzdedir. Yani bakın sağlam olan insanlar insanların hidayetine vesile olurken sapık insanlar milyon milyon bir televizyon programında adam milyon insanı beraberinde küfre götürebiliyor. Bunun sebebi de nedir? Çünkü alimin söylediği söz Allah'a nispet edilir. Şimdi Allah azze ve celle bilgisizce konuşmayı Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde yasaklıyor. Mesela insanları saptıranların vasfını belirtirken Allah diyor ki: "Onlardan birçoğu insanları ilimsizce saptırırlar." diyor. Kendi heva ve heveslerine uyarak ilimsizce saptırırlar diyor Allah azze ve celle. Yine aynı şekilde Allah azze ve celle Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a diyor ki: "Eğer sana gelen bu ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyarsan yani peygamberin sıratul bir ilim gelmiş. Bu ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyarsan Allah'tan sana ne bir yardımcı vardır, ne de veli vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yine konumuzun içinde gelecek. Yol iki kısımdır. Ya heva ve hevestir veyahut da insanın vahiy tabi olmasıdır. Eğer insan vahiy tabi olmuyorsa, eğer insan ilimsizce konuşuyorsa kim olursa hangi şahıs olursa olsun bu ne demektir? Kişinin Allah azze ve celle'nin dininde iftira etmesi ve kendi heva ve hevesine uyması demektir. Buyur abi. B aklı dinin önüne almanın bozukluğu İbn -i Kayyim Rahimullah şöyle der. Her türlü fitnenin aslı aklı dinin ve hevayı aklın önüne almaktır. Aklı dinin önüne almak yer dinle azgınlaşan laiklik cahiliyesinin de kaynağıdır. Demokrasi bir şeyi kanunlarla hükmetmek ve dini siyasetten dışlamak gibi şeyler Aklın dinin önüne geçirilmesi anlayışından kaynaklanmaktadır. Böyle yapanlar açıkça, Allah biliyorsa, biz ondan daha iyi biliyoruz demektedirler. Şimdi aklı dinin önüne geçirmek de aynı zamanda bu maddenin içerisine dahildir. Allah ve Rasulünün önüne geçmek haramdır. Şimdi diyeceksiniz ki, aklı dinin önüne geçirmek ne demek? Kişi, e, Nas'ın olduğu bir yerde, Nas'ın hükmünün açık olduğu bir mekanda, kişi aklını veya aklının anladığını, Nasr'ın zahirin önüne geçirmesi. Mesela diyelim Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, misal, e şunu şöyle yapın diye. Adam şimdi ayet-i kerimeye bakıyor diyor ki, valla bana göre bu, bu zamanda geçerli değil. Bunu ne yapmak lazım? Bunun zamanı işte falan zamandı diyor mesela. Oysa ayet, muhkem ve her zamanı kapsayan bir ayet. Bu adam şimdi ne yapmış oldu? Bu, bu adam kendi aklını ayetin önüne geçirdi. Yani, e, a, aklı ayetin önüne geçirmek, aklı vahiyin önüne geçirmeninden kasıt nedir? Aklı nasın zahirinde var olandan farklı bir anlayışta olan aklı nasın önüne geçirmek demektir. Şimdi e, akıl, normalde böyle baktığımız zaman o zaman akıl çok kötü bir şey. Hiçbir şey düşünmemek lazım gibi bir şey geliyor insanın aklına. Aslında böyle değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah Azze ve Celle akıl sahiplerini övmüştür. İslam ve şeriat, Hiçbir zaman akıl sahiplerini mutlak manada yermez, mutlak manada zemmetmez. Bilakis Allah bize akıl etmeye çağırıyor. Efel fele ya'kilun diyor. Akıl etmezler mi diyor? E fele yetedebberun el-Kur'an ala kulub in aghfalaha diyor. Yoksa onlar Kur'an'ı düşünmezler mi diyor? Biz bu Kur'an'ı indirdik ki insanlar bunu düşünsünler diyor Allah azze ve celle. Evel em yetafakkeru fi malakuti's semavati ve'l-ard diyor Allah. Yerin ve göğün melekutlarında düşünmezler mi diyor Allah? Tefekkür etmezler mi diyor? Hep Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bizi düşünmeye, akletmeye, etmeye, fikir etmeye, tefekkür etmeye çağırıyor. Allah Azze ve Celle mutlak aklı hiçbir zaman ne yapmaz, ne yetmez. Allah bizden donuk bir akıl da istemiyor. Sürekli çalışan, sürekli hareket halinde olan. Hatta İslam'da mesela Kur'an-ı Kerim'de akılın hiç isim şeyinde kullanılmamıştır, hep fiil. Yani iş, oluş, eylem bildiren bir akıl. Hep fiil kalıbında akıl kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah bizden sürekli işleyen bir akıl istiyor ama Allah bu akla da bir sınır çiziyor. O sınır da nedir? Aklın vahyin önüne geçmemesidir. Vahyin, vahiy anlamada akıl bir araçtır. Akıl olmadan insan vahiy anlayamaz. Allah'ın emir ve nehilerini anlamada akıl bir araçtır, hatta şarttır. İnsanın mükellef olabilmesi için biz ne demiştik? Akıl olması lazım ki insan Allah'ın emirlerine ve nehilerine karşı mükellef konumunda olsun. Ama Allah bunu bizden istiyor. Fakat Allah buna bir hudut çizmiş. Bu hududu aşmayacaksın diyor. Yani nas'ın benim sözümün önüne ne yapmayacaksın? Benim sözümün önüne geçirmeyeceksin diyor. Neden akıl nas'ın önüne geçmez? Çünkü bir, her akıl farklı farklıdır. Aklın dereceleri farklı farklıdır. Akıl yetiştiği ortam, Akıl yiyeceği, çevre etkisi, işte çocukluktan beri gördüğü ekonomik duruma göre akıllar farklılık arz edebiliyor. Bundan dolayı insanların şeriata değil de insanların aklına kendimizi bıraksak herkesin anlayışı nedir? Herkesin anlayışı farklıdır. Bakın mesela akılcı tayfa diye geçinen tayfaya yani muhtezile metodu üzerine olan insanlara hiçbiri fikirlerinde aynı değiller. Biri, çünkü bana göre olduğu için her şey, o diyor bana göre, bu olmaz, o diyor bana göre bu olmaz. Yani birbirleriyle de ne yapabiliyorlar? Ciddi manada çelişiyorlar veya Arapların mutezilesiyle, Türklerin mutezilesiyle, e, müsteşiklerin mutezilesi arasında ciddi fikir farklılıkları görebiliyorsunuz. Niye? Çünkü bana görenler dini olduğu için benim aklıma göre, benim düşündüğüme göre olduğu için ortak bir noktada ittifak etmeleri mümkün değildir. İkincisi, akıl nefisten mücerred düşünülemez. Yani insanda olan akıl insanda olduğundan dolayı aynı zamanda insanda nefis de vardır. Sadece böyle insandan şey e, müceret bir işte akıl düşünmek bu ne olur veya nefisten müceret bir akıl düşünmek bu insanın kendi kendini kandırması olur. E, nefisle beraber olduğundan dolayı akıl nefse uyma ihtimali de yüksektir. Yani aklın karar verdiğinde, düşündüğünde nefsin heva ve hevesine göre e, düşünmesi de nedir e, mümkündür? Ve en önemlisi, üçüncüsü Allah aklı belli bir ölçü içerisinde yaratmıştır. Yani sen aklı o ölçüler içerisinde kullanmazsan, akıl kendi sınırlarını aşarsa eğer o zaman ne olur? Bu tağutlaşmak olur. tavutun e, tanımı neydi lugat olarak? Kişinin haddi aşması demekti. Öyle değil mi? Yeryüzündeki en büyük tağutluklardan biri de kişin aklını naklin önüne ne yapmasıdır. Aklını naklin önüne geçirmesidir. Ve daha önce de hatırlıyorsanız hem bu konuda ayet ezberlemiştik bazılarınız tabi. Hem de şöyle bir genel ve umumi kaide koymuştuk ortaya. Demiştik yeryüzünde aklı naklin önüne, Kur'an ve sünnetin önüne ilk geçiren kimdir? Şeytandır. Öyle değil mi? Allah ey şeytan niye secde etmiyorsun? dediği zaman "Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın." demiştir. Aklıyla ateşin topraktan üstün olduğunu, böylece kendinin Adem'den üstün olduğunu ve Adem'e secde etmemesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Allah da ona ne diyor? Kıyamete kadar lanet senin üzerine olsun diyor. Yani bu veya benim katımdan kovul, alçalmış ve taşlanmış bir şekilde kovul benim katımdan diyor. Şeytanın aklını aklının önüne geçirmesidir. Allah şeytan ve Adem kıssasından sonra Müslümanlara yönelik bir ayet indiriyor. Bu ayette Müslümanların ne şekilde hidayet bulacağını açıklayan bir ayettir. Hangi ayet o Muhammed? Evet, sonra? De ki yeryüzüne inin. Allah, Ademle Aleyhisselamla şeytanı yeryüzüne indiriyor. Diyor ki, benden size bir hidayet gelecektir. Bu hidayet nedir demiştik? Kur'an, sünnet, rasuller öyle değil mi? Benden size bir hidayet gelecektir. Kim benim hidayetime uyarsa ne olmaz? Ona korku ve hüzün yoktur. Demek ki şeytanla insanoğlu yeryüzüne indirildiği zaman insanın kurtuluşu nerededir? Allah'tan gelen hidayettedir. Allah'tan gelen hidayet kitaptır, sünnettir, rasullerdir. Bunun dışında ister akıl olsun, ister heva olsun, ister insanların fikirleri olsun fark etmez. Bunun dışındaki yollara sapan insanların e sapıtması nedir? Bunun dışındaki yollara sapan insanların sapıtması kesindir. Devam etelim. İbn-i Kayyim Ruhmullah şöyle der. Akıldan nasip olan herkes, alemin bozukluğu ve harap olmasının sebebinin rehin, aklen tercih edilenin vahyin önüne ve hevanın aklın önüne alınması olduğunu bilir. Bu bozuk iki unsur ne zaman bir kalpte hakem olursa, o kalp mutlaka helak olur. Ne zaman bir ümmete egemen olursa, o ümmet tamamen bozulur. Bu görüşlerle nice haklar reddedilmiş ve nice batıllar kabul edilmiş, nice hidayetler öldürülmüş ve nice sapıklıklar ihya edilmiştir. İbnü'l Kayyim kötü rey ile ilgili Selef'ten birçoklarının görüşünü de belirterek şöyle der: Allah Teala şöyle buyurur: "Eğer sana icabet etmezlerse bil ki onlar sırf kendi hevaları peşinde gidiyorlar. Halbuki Allah'tan doğru bir delil getirmek sizin sırf kendi hevası peşinden gidenden daha sapkın kim olabilir?" Şüphesiz ki Allah zalim bir kavme hidayet vermez. Allah subhanehu ve teala işi yalnız iki kısma ayırmıştır. Bunların üçüncüsü yoktur. Ya Allah'a, Resulüne ve kilitlediklerine icabet edilecek ya da hevaya uyulmuş olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmediği her şey hevadandır. Allah-u Teala Resulüne şöyle buyurur. Sonra seni dinden bir yol üzerine memur kıldık. Onun için sen o şeriyete uy. O bilmeyenlerin hevalığına uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir hiç, hiç şeyi senden gideremezler. Çünkü zalimler birbirlerinin velileridir, Allah ise tekba sahiplerinin velisidir. Şimdi burada aklı dinin önüne geçirmek, şahısların görüşlerini dinin önüne geçirmek, insanın kendi he heva ve hevesini dinin önüne geçirmesi aslında bunlar farklı farklı isimler değillerdir görüntüde farklı farklı meşrep gibi görünseler de hani biri taassuptan dolayı sapar, biri akılcılığından dolayı sapar. Allahuazza ve celle ne yapıyor? Bunların önünü kapatıyor. Üçüncü ve dördüncü bir yol kabul etmiyor. Sunneke alike hala şeriatin min el-emri fettebiha ve la tetbe' ehwa'ellezina Sonra biz seni bir şeriat üzerine kıldık. Ona tabi ol. Bilmeyenlerin heva ve hevesine tabi olma. Ya kişi şeriata uyuyordur, ya kişi şeriyata hakıyla tabi oluyordur. Veyahut da ister akla, şeriata uymadığı zaman, ister akla, ister nefse, ister hevaya, ister alime, ister taassufla insan sapıtırsa sapıtsın, bunların Allah'ın yanında tek bir ismi vardır. O da nedir? Bilmeyenlerin heva ve hevası. Şeriatın dışındaki bütün yollar cehalettir. Kur'an ve sünnetin dışındaki bütün yollar cahilliktir. Niye? Çünkü bilmeyenlerin heva ve hevasıdır. Bununla ilgili ödev yazdığımızdan dolayı burayı fazla anlatmıyorum. Geçiyoruz. Câsiye Sûresi 18. ayetin tefsiri. Yani buradan buranın şey buranın açıklaması. Şüphesiz aklını değerli küçümsemiyoruz. Çünkü mükellef olmanın sebebi odur. Allah Teala 16. ayette akıl sahiplerini ölmüş, akletmeyenleri kötülemiş. Ateşe girenleri de işitmiş veya akletmiş olsaydık ateş ehli aramız arasında olmazdık diyenler olarak nitelemiştir. Evet, biz aklı küçümsemiyoruz. Sadece şeriatın önüne geçilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Burayı zaten konunun girişinde açıkladık. Yani biz aklı dinin önüne geçirmek derken aklı iptal edip çöpe atalım demiyoruz. Çünkü akıl olmadan teklif olmaz. Akıl olmadan din anlaşılmaz. Biz neyi kastediyoruz? Akli vahyin önüne geçirmemeyi kastediyoruz. C. Şer'i delillerin mertebelerini bilmek. Allah ve Resulünün önüne geçmemek ahkam için kullanılan delillerin derecelerini bilmeyi gerektirir ki zayıf olan bir delil, kuvvetli olan bir delilin önüne geçirilerek delillendirme yapılması. Çünkü böyle bir uygulama hataya götürdüğü gibi, Allah ve Rasulünün önüne geçilmesine de sebep olur. Bu nedenle alimler naz olan yerde içtihat olmaz demişlerdir. Şimdi e, biz şerim delillerin mertebelerini bilmekten kasıt şu. Şimdi biz diyoruz ya, Allah ve Rasulünün önüne geçmeyeceğiz, mutlak Kur'an ve sünnete tabi olacağız. Aklı da Kur'an ve Sünnete anlamada aracı olarak kullanacağız. Amaç haline getirmeyeceğiz. E, aklı diyoruz. Şimdi bunu yapabilmemiz için şere'i delil olan, işte diyelim şere'i delil niteliğinde olan delillerin mertebelerini bilmek lazım. Zayıfıyla sahihini birbirinden ayırmak lazım. Nasik olanla mensuk olanı birbirinden ayırmak lazım. Yani, mesela bunun yanında yazarın zikretmediği bir şey daha var. Her delili yerli yerinde kullanmayı bilmek lazım. Yani yanlış bir delil doğru olabilir. Fakat yanlış vakada uygulandığı zaman o delil hem o delil olmuş olur? Doğru olmasıyla beraber uygulandığı yanlış vaka itibariyle delil de ifsad olur, vakada ifsad olur. Ondan dolayı delilin zayıfını ve sahihini iyi bildiğimiz gibi aynı zamanda delili kullanacağımız vakayı hangi vakada hangi delilin kullanacağını bilmek de nedir? Bilmek de e, Kur'an ve sünnete mutlak manada tabi olmak Allah ve Rasul'ün önüne geçmemek demektir. Mesela diyelim şu anda biz e, hadisle amel edeceksekse eğer, bu işte hadis kitabını önüme, önümüze aldığımız zaman, bu hadis kitabının kime ait olduğunu, ehli sünnetin içinde bu hadis kitabının yerinin ve değerinin ne olduğunu iyi bilmemiz lazım. Yoksa her <gülüyor> üzerinde hadis külliyatı yazan kitabı önümüze koyup da açarsak, o zaman hem kendimiz saparız, hem de insanları bu şekilde ne yaparız? İnsanları bu şekilde saptırırız. Peki şer'i deliller nelerdir? Yani hani mertebelerini bilmek zorunda olduğumuz şer'i deliller nelerdir? Şimdi onları açıklayacağız. Abdülvahhab Halaf şer'i özet olarak şöyle belirtir. Araştırma ile sabittir ki, ameli ahkam için kullanılan şer'i deliller dörttür. Bunlar Kur'an, sünnet, icma ve kıyastır. Müslümanların cumhuru bu dördüyle ile delillendirme yapılacağı konusunda ittifak etmişler ve delil olarak kullanmada takip edilecek sıranın da yukarıdaki gibi olduğunu söylemişlerdir. Yani bir mesele ortaya çıktığında o meselenin hükmü için önce Kur'an'a bakılır, konu hakkında delil Kur'an'da varsa uzanır yoksa sünnete bakılır. Sünnette varsa uzanır yoksa herhangi bir asırda müçtehitlerin o konuda icmalarının olup olmadığına bakılır. Eğer icmada konu hakkında bir hüküm, eğer icmada Konu hakkında bir hüküm bulunursa uygulanır. Bulunmaz ise benzer bir meseleye kıyas edilerek hüküm içtihat ile belirlenir. Bunun delili şu ayettir. Ey iman ederler! Allah'a itaat edin, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer bir hususla anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu hayırlı netice itibariyle en güzeldir. Allah'a ve Resulüne itaat, itaatin emredilmesi... ...Kur'an'a ve sünnete bağlılığın emredilmesi demektir. Müslümanlardan olan ulul emre itaatin emredilmesi de... ...Mücdehidlerin üzerinde ittifak ettikleri ahkama uymanın emredilmesi demektir. İhtiraflı meselelerin hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürmenin emredilmesi... ...hakkında nas veya icma bulunmayan meselelerde... ...kıyasa başvurmanın emredilmesi demektir. Şimdi şer'i delillerin mertebelerini sayarken yazar... ...Kur'an diyor. Zaten Kur'an noktasında hiç kimsenin şeyi yok. Kur'an noktasında hiç kimsenin ihtilafı söz konusu değil. Yani Kur'an'ın şer'i bir delil, muteber bir delil olduğuyla ilgili. 2- Sünnet ee, Sünnete gelince biliyorsunuz, eli sünnet olarak ehli sünnet vel cemaatin yanında sünnet teşrih kaynaklarından bir kaynaktır. Sünnet vahidir. Sünnet de Kur'an-ı Kerim'in gibi vahidir, fakat vahiy gayrimetludur. Sadece ismi değişiktir. Çünkü Peygamberimiz kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Ama yintıku anil heva en huva illa vahyun yuhha O Muhammed heva ve hevesinden konuşmaz onun nutk ettiği vahiyden başka bir şey değildir. İcmaya gelince demişti ki icmayı kim kabul ediyor? Cumhur ümmet icmayı kabul ediyor. Kim kabul etmiyordu icmayı? <gülüyor> Salı günü anlattık da. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> La. <gülüyor> Ebu Müslim el Esfehani öyle değil mi? İcmayı kabul ediyor muydu? Nesne kabul etmiyordu değil mi? Ben de karıştırdım, bir şey olmaz. Ee, şeydir, İcmayı kimler kabul etmiyorlar? İcmayı, şimdi alimler icmayı iki kısma ayırıyorlar. Bir, sahabenin şeyden, Medine'den hicret etmeden önceki dönemleri, bu dönemdeki icmayı herkes kabul ediyor. Yani sahabenin Hz. Osman'ın hilafetinin yarısına kadar Medine'de işte bulundukları, ayrılmadıkları meselelerde icma olan konuları bu alimlerin hepsi ittifakla kabul ediyorlar. Yani icma nedir? Herhangi bir asırda İslam İslam ulemasının şer'i bir hüküm üzerinde ittifak etmeleri demektir tanımı. Alimler bunu kabul ediyorlar. Fakat Hz. Osman'dan sonra yani sahabe dağıldıktan sonra, farklı farklı memleketlere gittikten sonra herkes icmayı kabul etmiyor. İmam Ahmet de e, bu noktada icmayı kabul etmiyor. Yani sahaben ayrıldıktan sonra, dağıldıktan sonra İcma'yı kabul etmiyor değil aslında. Yanlış bu söz yanlış bir söz. İcma'yı kabul ed ediyorlar fakat icmanın vuku'nu kabul etmiyorlar. Hani Neski adam Neski kabul ediyordu fakat Neskin vaki olması mümkün değil diyordu. Aynı şekilde nedir? Aynı şekilde bunlar da icmayı kabul ediyorlar fakat icmanın vaki olabileceğini yani bütün alimlerin bir hüküm üzerinde birleşmelerini kabul edemiyorlar. Bir de kıyas var. Kıyası da yine cumhur ümmet kabul ediyor. İbn Hazm ve Zahiriler Kıyası kabul etmiyorlar. Tabi e, İbn Hazm'ın kıyası kabul etmemesinden dolayı İbn Hazm'ı alim saymayanlar var. Yani İbn Hazm alim değildir e, diyenler var. Kıyas nedir? Kıyas da hakkında nas olmayan bir hükmü hakkında nas olan bir hükm'e aradaki ortak bir illetten dolayı e, kıyas edip ortak bir hükm'e ulaşmak demektir. Ortak bir sonuca ulaşmak demektir. Birinin hakkında nas var, öbürünün hakkında nas yok. İkisinin illetleri birse, yani aynı illet ikisinden de mevcutsa, nas olmayanı nas olana kıyas edersin, çıkan sonuç da ne yaparsın? Amel edersin. Mesela işki haramdır. Niye haramdır işki? Sarhoşluk verici olduğundan dolayı. Bu tarafta diyelim bir madde çıktı, eroin. Misal olarak söylüyorum. E, eroin hakkında bir nas yok. Esrar hakkında bir nas yok. Biz ne yaparız? Nas yok. Bakarız illet ney bunda? Bu da sarhoş edici, bu da aklı örtüyor. Öyle değil mi? Bu da akla engel oluyor. İşkide de aynı illet var mı? Aynı sebep var mı? Bu da zarar veriyor. Bu da zarar veriyor. Bu da mala zarar veriyor. Bu da zarar veriyor. O zaman ne yaparız? O zaman tutup bunu buna kıyas ederiz. Sonuç nedir? Sonuç da haram olmasıdır. Yani kıyas da budur. E, e, Cumhur ümmet bunu kabul ediyor ve bu gereklidir de aynı zamanda. Fakat İbni Hazm bunu kabul etmediğinden dolayı bazıları onun alim olmadığını buna dayanarak söylüyorlar. Yani kıyası kabul etmeyenin sözü dinde geçerli değildir e, diyorlar. Tabi İbn Hazım bunu yaparken e, dinde e, dini bozmak için değil aslında dini korumak için yapmıştır. İbn Hazım diyor eğer biz kıyası kabul edersek dileyen dilediğini kıyas adı altında dine sokar, dileyen dilediği teşrih kanun yapmayı kıyas adı altında şeriata sokar diyor. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz diyor. Allah kitapta hiçbir bir şey eksik bırakmamıştır diyor. E, kitap her şeyin açıklayıcısıdır diyor. Kitap her şeyin anasıdır diyor. E, bir şeye gerek yoktur. Resulullah diyor bizi e, apaçık bir yol üzerine bırakmıştır. Hatta belki i̇bn Hazm'ın delillerini oksanız, i̇bn Hazm haklı dersiniz yani e, bu konuda. Ama nedir? Tabii böyle olmaz. Çünkü şeriat külli ve genel kaideler getirmiştir. Her konunun özel hükmünü belirtmemiştir. Bundan dolayı i̇bn Hazm'la kıyas yapıyor. Kıyas yapıyor da ismine kıyas demiyor. Başka şeyler söylüyor ismine. Yoksa kıyas yapmamak mümkün değil yani. Mesela eroyunun hükmünü neyle bulacağız biz? Yani mecbur işkiye kıyas edeceğiz. Bunun başka bir yolu yok söz konusu değil. Onun için kıyas nedir? Onun için kıyas gereklidir. Şimdi bunlar üzerinde genelde diyelim yani genel ulemanın ittifak ettiği dört delil. Kur'an yani bir konuda önce Allah'ın kitabına bakarız. Allah'ın kitabında hüküm varsa alır bunu uygularız. Yoksa sünnete bakarız. Sünnette de yoksa ümmetin icmasına bakarız. Alimler bu konu hakkında fikir birliğine varmışlar mı? Yoksa bu defa kıyas yaparız. E, hiçbirini bulamadık. Kıyasa gideriz. Bir de bunun yanında üzerinde ihtilaf edilen deliller vardır. Ne gibi mesela? Örf gibi. Örf geçerli midir, değil midir? Hanefilerin yanında geçerlidir, diğerlerinin yanında diğer bazı alimlerin yanında geçerli değildir mesela. E, ma maslahat gibi. Maslahat hüccet midir, değil midir? Bazı alimler maslahatı kabul ederken, bazı alimler maslahatı kabul etmiyor. Bazı alimler de belli şartlar çerçevesinde maslahatı kabul ediyorlar. İşte efendim, işte haberin sözü ücret midir? Mesela alimler bu noktada ihtilaf etmişler. Bunlar da üzerinde ihtilaf edilen deliller. Kur'an, sünnet, icma, kıyas e, genelin ittifak ettikleri, e, Kur'an, sünnet kesin ümmetin ittifak ettiği, sünnette sonradan gelen mürtetler ihtilaf ediyorlar. E, i̇cma noktasında yine ümmet kısmi, nisbi olarak icmada ittifak etmiş, icmada icma etmişler. E, kıyasta da yine ümmetin çoğunluğu kabul, e, İbn Hazm ve bazı alimler kabul etmiyorlar. Fakat bu diğerleri muhtelif, çok ciddi ihtilaf var. Yani bunlar geçerli midir, geçersiz midir diye. Bunun delili nedir peki demiş yazar. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne itaat edin. 1- Kur'an ve sünnet yani Kur'an ve sünnete gidin. Öyle değil mi? Allah'a itaat etmek nedir? Allah'ın kitabına itaat etmektir. Resulüne itaat etmek hayatında kendisine başvurmak. Vefatından sonra ise onun sünnetine ne yapmaktır? Onun sünnetine başvurmaktır. Ul-emre itaat etmek nedir? Alimlere ve yöneticilere itaat etmek demektir. Tefsir olaraktan. Bu da alimlerin üzerinde icma ettiği şeye yönelmek demektir. Eğer ihtilaf ederseniz, yani Allah ve Resulüne gittiniz, ondan sonra alimlere gittiniz, yine ihtilaf ederseniz, o zaman ne yapın? İşi Allah ve Resulüne döndürün. Bu da nedir? Hakkında hüküm bulunmayan meseleyi, hakkında hüküm bulunan meseleye ortak illetten dolayı kıyas etmek ve ortak sonuca ulaşmaktır. Bunlar nedir? Ee, bunlar üzerinde ittifak edilenlerdir. Ee, fakat bunların içinde benim de demek istediğim şu var. Kur'an sünnet icmada bir sorun yok da, kıyas meselesinde özellikle, yani ümmetin çoğunluğu kabul ettiğinden dolayı, bazıları bunu çok farklı yerlerde kullanabiliyorlar. Farklı yerlerde kullanabiliyorlardan kastım ne? Şimdi usul kitaplarında alimler, kıyas için bazı şartlar zikretmişler. Yani kıyasın, kıyas olabilmesi, şer'i bir hüküm olabilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar yerine gelmediği zaman bunun adı kıyas olmaz. Bunun adı ne olur? Bunun adı şeytancılık olur. Yani e, mesela bir de şu en başta yani kıyasın şartlarından bir tanesi nas olan yerde kıyas olmaz. Yani konu hakkında nas varsa orada kıyasa gitmenin bir anlamı yoktur. E şimdi bakıyorsunuz piyasa papağanlarının birçoğuna konu hakkında özel bir nas bulunduğu halde misal diyelim Yahudi ve Hristiyanları adam ele almış. Yahudi ve Hristiyanların kafir olduğunda öldürülmeleri gerektiğinde, cizye vermeleri gerektiğinde, ondan sonra işte e, nedir? cizye vermeleri gerektiğinde, ondan sonra onlara her konuda muhalefet etmekle memur olduğumuz noktasında yüzlerce nasıl var. Adam Yahudi ve Hristiyanlar meselesini ele aldığında, Peygamberimiz çok hoşgörülü bir insandı. Sürekli kendine gelenlere karşı gülerdi. Ondan dolayı bizim de bugün e, semavi olan dinlere aynı işte hoşnutluğu göstermemiz lazım falan. Şimdi bu kıyas ne, ne kıyasıdır? E bu kıyas şeytancı bir kıyastır. Çünkü konu hakkında yüzlerce nas olmasına rağmen adamın yapmış olduğu kıyasa bak. Yani mesela nas olan yerde ne olmaz? Kıyas olmaz. Ve bunun gibi alimlerin getirmiş olduğu şartları gözeterekten kıyas yapmak lazım. Yoksa kıyas dediğim gibi kıyas olmaktan çıkıyor. Ee, her isteyenin İbn Hazm'ın dediği gibi heva ve hevesini, kendi kanunlarını anladığı dini Kıyas adı altında dine sokması demek oluyor. Şimdi bunun yanında dedi ki Kur'an ve sünnet esastır. Kur'an ve sünnete uyacağız. Peki Kur'an ve sünneti nasıl anlayacağız? Şimdi her gelen Kur'an ve sünnetten kendi anladığına göre bir hüküm çıkarıyor. Ve diyor ki bu benim anladığımdır diyor herkes. Peki biz Kur'an ve sünnet yani diyoruz ya cihadımız ehl-i sünnet menheci üzerine olması lazım. Ehl-i sünnet Kur'an'ı ve sünneti nasıl anlamak zorundadırlar? Şimdi onu okuyalım. Buyur Afiyet. Fakiretü'l-Vasitiyyi şerh eden Muhammed Halil Haraz şöyle der. Usul meselerindeki metotlarından metotlarından sonra usul ve konularında şer'i ahkamı, delillerden çıkarma konusunda endüsünet ve cemaatin metodu budur. Bu metot üç temene dayanır. Birincisi, sözlerin en doğrusu ve en hayırlısı olan Allah'ın kelamıdır. Onlar Allah'ın kelamının önüne hiçbir beşerin sözünü almazlar. İkincisi, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem nakledilen söz ve uygulama olan sünnettir. Bunun da önünde kimsenin sözünü almazlar. Üçüncüsü, bölünme ve dağılma olmadan, bidat ve fırkalaşma başlamadan önce ilk asırda yaşamış olan Müslümanların üzerinde icma ettikleridir. Bundan sonra insanların söyledikleri ve ortaya attıkları görüşlerini ise kitap ve sünnet ve icma ölçüleriyle ölçerler. muafık olanları alırlar. Olmayanları ise kimin sözü olursa olsun beddederler. Orta ve sıratı müstakim olan yoldur. Bunu izleyenler sapmaz ve ona tabi olanlar bedbaht olmaz. Demek ki nasıl olacakmış? Kur'an ve sünnet sahabenin anladığı şekilde, tabiinin anladığı şekilde anlaşılacak. Neden? Şimdi hepiniz biliyorsunuz ki bir söz söylendiği ortam sözün anlaşılması için çok önemlidir. Hangi ortamda, hangi havada? Hangi olay üzerine hangi söz söylendi? Hangi olay üzerine hangi söz ayet indirildi? Bunu bilen insan, bunu gören insan, bunu yaşayan insan ne yapar? Ayeti veya hadisi daha güzel anlar. Tam ne kastedildiğini daha güzel anlar. Çünkü hangi ortama söylendiğini bilir. Mesela diyelim ki, misal olarak söylüyorum. Ben burada bir şey anlatıyorum size. Bir ders hakkında diyelim bir soru sordum. Sorunun cevabını bilmediniz. Ben size sorunun cevabı Cevabını anlatıyorum. Şimdi bir, buraya kaydediyoruz bunu biz. İki, siz benim yüz halime bakıyorsunuz. Bunu buradan dinleyen insan benim kızıp kızmadığımı anlamaz. Veya işte soruyu sordu, bilmediler, cevabını veriyor der mesela. Ama burada olan, o anda benim sürekli kime baktığımı gören, konuşma şeklime bakan bir insan, haa, hoca falan bu lafı söylerken falan keser, laf çaktı. Aynı zamanda bir biraz bize biraz da kızdı der mesela. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü siz konuşmanın ortamında hazır bulunduğunuzdan dolayı, konuşmanın mimiklerini incelediğinizden dolayı böyledir. Aynı bunu getirin, sahabenin üzerine kıyas edin. Yani hangi ayet hangi olay üzerine indi? Resulullah nerede nasıl tepki gösterdi? Resulullah'ın tepki gösterme şekli nasıldı? İnsanlara nasıl yaklaşırdı? Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bu dinin anlaşılmasında nedir? Dinin anlaşılmasında çok önemlidir. Ondan dolayı biz, Vahyin indiği, ortama, müşah, indiği ortamı müşahede eden, sahabenin anladığı şekilde dini anlamak zorundayız. Ayrıca 2. Allah sahabeyi imanda bize ölçü kılmıştır. Yani Allah ehli kitap iman ettiği zaman daha önce de söylemiştik. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ Eğer onlar sizin iman ettiğinizin misli misline iman ederlerse hidayet bulurlar diyor Allah. Kimdir misli misline iman etmekte ölçü olanlar? Sahabelerdir, öyle değil mi? Yine Allah yeryüzünde hiç kimsenin temize çıkarılmasını istemezken وَلَا تُزَكُوا derken Nefislerinizi temize çıkarmayın derken O nefislerini temize çıkaranları görüyor musun derken Allah sahabeyi temize çıkarmıştır, öyle değil mi? Allah o ağacın altında sana biat edenlerden razı olmuştur. O muhacirlerden önde gelenler ve ensar ve onlara ihsan üzerine tabi olanlar. Allah onlardan ne olmuştur, razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ey iman edenler! Eğer siz dininizden dönerseniz Allah kendilerini sevdiği ve onların da Allah'ın sevdiği bir topluluk getirir diyor. Allah Azze ve Celle sahabe buna en layık olan insanlardır. Allah Azze ve Celle onların takva ehli olduğunu söylüyor. Onların kalplerinde olanı bildiğini söylüyor. وَعَلِمَ مَا fi قُلُوبِهِمْ Allah onların kalplerinde olanı bildi. Yani bırakın insanın kendini tezkih etmesi Allah onların kalplerini dahi temize çıkarmıştır. Sahabenin ve İbn Mesud da ne diyordu zaten? Allah Resulü'nden sonra yeryüzüne baktı. yeryüzünden temiz kalplileri olarak sahabeyi gördü ve Resul'ün sohbetine onları seçti diyordu İbn Mesud. Bu kadar övülme işte Peygamberimiz ne diyor? En hayırlı zaman, hayrul kahr, hayrul kurun, karni, semmen ellezina yalunhum, semmen ellezina yalunhum. En hayırlı zaman benim zamanımdır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. O zaman ne yapacağız? Bu kadar övgüye mazhar olan Allah'ın kendilerini imanda ölçü kıldığı, Allah'ın kendilerini ve kalplerini de beraberinde temize çıkarmış olduğu ve aynı zamanda Allah'ın imanda bize ölçü kılmış olduğu sahabeye Kur'an ve sünneti onların anladığı şekilde anlayacağız. Ehl-i sünnet demek de budur zaten. Ehl-i sünneti diğer bidat fırkalarından ayıran en büyük özellik de budur. Hepsi Kur'an ve sünnet derler ama ehl-i sünnet ne yapar? Sahabe tabi'in ve etba'u tabi'nin yani selefin anlayışını Özellikle de sahabenin Kur'an ve sünnet anlayışını hepsinin önüne ne yapar? Hepsinin önüne geçirir. Şimdi buraya kadar eğer burayı anladıysak şimdi ne diyeceğiz? Yazar şu anda bize bazı bölümler zikredecek. Bu da şudur. Hani dedik ya, Kur'an ve sünnetin Allah ve Rasulünün önüne geçmek haramdır. Şimdi biz şer'i delillerden bahsettik. Hani Kur'an ve sünnet nedir? İşte diyelim, Bunlardan bahsettik, bunların önüne geçmek nedir dedik. Bir de şer'i delil olmadığı halde insanların şer'i delil zannettiği bazı şeyler var. Yani hiç kimseyi bağlayıcı olmadığı halde, hiç kimseyi ilgilendirmediği halde insanların şer'i delil zannedip kendisine tabi olduğu bazı kurum ve bazı düşünceler var. Şimdi onlara bakalım. Başla abi. Bismillah. Bazı şeyler vardır ki kimileri helal ve haram. Yahut hak ve batıl konusunda onları deli saymakta ve kullanmaktadır. Halbuki bunlar muteber şer'i deliller kapsamında değildir. Dolayısıyla yapmak veya yapmamak konusunda deli niteliğinde olmazlar. Bunları şöyle sıralayabiliriz. A. Rüya ile bir şeyin helal veya haram olduğuna hüküm verilmez ve şeriat ile sabit olan bir şeyi bir şeye muhalefet için rüya ölçü olmaz. B. Keşif ve keramet aynen e, aynen rüya gibi helal veya haramlar konusunda delil olmaz. Veya şeriatta olan bir hükme bunlar ile muhalefet olunmaz. Cahillerin iddia ettiği gibi keramet sahibine bu hakkı vermez. C. İlham ve kişinin kalbine gelen şeyler helal veya haramlar konusunda belirleyici değildir. Ayrıca şeriatta bulunan bir hükme de bunlar ile muhalefet olunmaz. Şimdi e, biz dediğimiz gibi arkadaşlar şer'i delilleri Yanlış anlamak veya şer'i delilleri yerinde kullanmamak veya olmayacak yerde kıyas yapmak, bu büyük bir musibet. Bir de bunun yanında düşünün şer'i delili yanlış kullanmak musibetse, şer'i delil olmadığı halde bir şeyi şer'i delil gibi telakki edip onunla amel etmek daha daha büyük bir musibet. Mesela ne gibi? Diyelim ki işte burada yazarın zikrettiği gibi, rüya gibi. Şimdi rüya hak mıdır? Rüya haktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam yapka. <gülüyor> Bak unutuldu hadisi. Diyor ki, nübüvetin müjdeleyicilerinden hiçbir şey kalmadı. Sadece sadık bir rüya kaldı diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Başka bir hadis şerifte rüya nübüvetin 46'da biridir diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Başka bir hadis şerifte diyor, sizin rüya haktır diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Başka bir hadis şerifte diyor, sizin rüyanızın en doğru olanı... Sözü en doğru olanınızdır. Yani en doğru konuşan, rüyası da en doğru olandır, diyor. Rüya haktır. Mesela Hz. Ayşe Vahiy'in başlangıcını anlatırken Bukhari'de ne diyor? Önce diyor Resulullah öyle rüya görürdü, sabahın işte şeyi doğması gibi o rüya mutlaka meydana gelirdi, mutlaka çıkardı diyor yani. Salih bir rüya şeklinde. Yani rüya gerçektir. Hz. İbrahim rüyası mesela biliyorsunuz ama rüya hiçbir zaman hiç kimse için delil teşkil etmez. Yani niye? Çünkü rüya insanın kendini bağlar. Aynı zamanda rüyada şeytanın da etkili olabilme payı olduğundan dolayı rüya sadece ne yapar? Kendi sahibini bağlar. O da sahibine helal ve haram belirleyemez rüya. Rüya sahibi isterse rüyasıyla amel eder, isterse rüyasıyla ne yapmaz? İsterse rüyasıyla amel etmez. Velev Resulullah dahi insanın rüyasına gelse, insana bilinen bir helali haram veya haramı helal kılsa, Resulullah'a dahi tabi olunmaz rüyada. Çünkü niye? Bizim tabi olmamız gereken Resulullah kimdi? Vefat edene kadar yaşayan Resulullah'tı. Vefat edene kadar getirdiği şeriata herkes uymak zorundadır. Kabul etmeyen kafirdir. Fakat vefat ettikten sonra ben rüyamda gördüm. Yine bizim peygamberimizdir. Yine kainatın en değerlisi, en efendisidir. Fakat şeytan peygamberimizin şekline rüyada da ne yapabiliyor? Girebiliyor. Şimdi bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki kim beni rüyada görürse muhakkak ki beni gerçekte görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim suretime girmez diyor. Bak çok önemli bir nokta. Şeytan benim suretime girmez. Şimdi adamın biri seleften birinin yanına geliyor. Allah'ın Muhammed Sirin diyor ben peygamberi rüyamda gördüm. Hele bir vasfet diyor. Nasıl gördün peygamberi? Adam anlatıyor sen peygamberi görmemişsin diyor. Adam olur mu diyor. Bak hadis-i şerif var diyor. Bak diyor peygamberimiz diyor ki benim suretime giremez. Yani aynı ben olamaz. Ondan dolayı insan peygamberi gördüğünü söylerse Gidip şemail kitaplarında ne yapması lazım? Bakması lazım. Ee, peygamber gerçekten bu vasıflara sahip mi, gördüğü vasıflara sahip mi, değil mi ee, diye. Yoksa ne olur? Yoksa şeytan peygamber diye insanın rüyasına gelebilir. Yani ben peygamberim diye gelebilir. E Birçoğu da diyor ya işte, e, adamın bir kitabı var, içi şirk dolu, ben diyor rüyamda gördüm Peygamberimiz beni gördü, ayağa kalktı diyor. Ondan sonra bana dedi ki, sana öyle bir ilim vereceğim ki bir şartla Kur'an ilimlerini vereceğim sana. Kimseye soru sormayacaksın sen, insanlar gelip sana soru soracaklar diye. Mesela bu adamın rüyasında gördüğü kesin, eğer bu rüya varsa, Kesin bu rüya değil şeytandır yani. Bunun da hilaf yok yani. Muhiddin-i Arabi'nin rüyası mesela. Peygamberimiz ona ya fususu vermiş veyahut da diğer zındıklık kitabını vermiş. Demiş ki e, Muhiddin al ve kalk insanları bununla uyar. Ben bunu yazmadım ki diyor. Yani bu beni eleştirmeyin diyor. Eleştireceğiniz bir şey varsa gidin peygamberimizi eleştirin diyor. Ondan dolayı nedir? Bu tür rüyalar batıldır. Ha rüya İnsan amel edebilir, helal ve haram belirlemediği müddetçe ama rüya kimse için ne olmaz? Bağlayıcı olmaz. Ama maalesef bakın bugün insanlara Kur'an ve sünnetten bir haber olan insanların hepsinin evinde rüya tabirleri mutlaka baş köşededir. Yani her gördükleri şey artık aha böyle olacak, aha şöyle olacak diye rüya işine soyunuyorlar. 2- Keşif ve keramet. Yani mesela adam diyor ki bana keşif ne demek? Adamın kalbine bir şeyin doğması demek. Veya falanın kelameti vardır diyor mesela adam. Falanın kerametinden dolayı falanın söyledikleri İslam dininde ne olmaz? İslam dininde hüccet olmaz. Bir de ilham e, söz konusudur. Yani bu delil olmadığı halde delil zannedilenlerde e, bu da ne değildir? Bu da kesin bir şer'i deliller arasında değildir. Hatta kelam ehli dahi bilginin kaynaklarını e, araştırdıkları zaman kelam ilminde Hepsi ortak olarak bilginin kaynağı nelerdir mesela işte akıldır, düşünmedir misal, Kur'an'dır, sünnettir e, diye farklı farklı şeyler zikrettikten sonra e, ilham ve rüyanın, keşif ve kerametin e, bilginin kaynağı olamayacağını söylüyorlar. İlham, ve rüyanın özellikle bilginin kaynağı olamayacağını söylüyorlar. Yani bilgi olmaz. Hiçbir zaman insan onunla amel etmek zorunda değildir. İzzındıkların e bu noktada en çok yapıştığı kısa hangisidir? Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Şimdi Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a tabi olmamıştır. Peygamber olmasına rağmen bundan dolayı nedir? E şeriat böyle bilmeyenlerin, Musa gibi böyle tam akledemeyenlerin uyacağı şey bir de hakikat vardır. Hazır gibi Herkesin içerisinde bilmediği, sadece böyle işte efendim havasın, işte belli mertebeleri aşmış olan insanların tabi olacağı şeyler. E bir de kendilerine göre bir mezhep bulmuşlar. Hızır zaten peygamber değildir, Hızır e, velidir ama sana veli de peygamberden üstünde olabilir. Demek ki her zaman hakikat ehli şeriat ehlinden nedir demişler, şeriat ehlinden üstündür. Niye? Çünkü Allah Hızr'a ledunni ilim vermiştir. Ledunni ilim de nedir? İşte Allah'ın biz sana kendi yanımızdan bir ilim verdik demesidir. Ee, i̇şte buna da artık nasıl özel bir ilim şekline giriyorsa, Kur'an da ledunni'dir. Peygamberimize de Kur'an verildi. Alimler de Kur'an'ı ezberliyorlar. Ee, şimdi Hafız İbni Hacer, Allah ondan razı olsun, ilim kitabında Bukhari'de, e, ilim kitabında Bukhari bu hadisi birçok yerden naklediyor. Hafız İbni Hacer böyle son naklettiği yerde, Hafız i̇bn Hacer bu hadis hakkında geniş geniş açıklamalar yapıyor. Aynı zamanda İmam Kurtubi'nin tefsirinde de geniş ve ciddi açıklamalar var bu konuda. Gerçekten e, yani o dönemde insanların ortaya atmış olduğu, bu zikretmiş olduğum iddialara güzel cevaplar veriyor. Bunun zındıklık olduğunu ve bunun küfür olduğunu anlatıyor. Buyur, oku Hafız i̇bn Hacer'in hadis hakkındaki şeyini. i̇bn Hacer Musa ile Hız'ın anlatan hadisi açıklarken şöyle der. İkimiz ındıklar şeriatın hükümlerini yıkmakla sonuçlanan bir yol izleyerek Musa Hazır Hızır şeriatın hükümlerinin sadece zekasız olanlar ve avam için olduğunu, havas ve evliyanın bu hükümlere ihtiyacımız olmadığını, onlardan istenildiği sadece kalplerine doğan ilham ile anay olduğunu ve akıllarında kuvvet kazanan şeriatın hüküm vermeklerini söylerler. Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı gibi şeriatın giden hükümleri yerine ilham ve akla gelen şeylerle yetineceğini söylerler. Hazarın kendisine açık olan o bilgiler ile yetinip Musa'nın sahip olduğu bilgilere ihtiyaç duymadığını söylerler. Ayrıca sana fetva verseler bile kalbine sor, hadisine de bu görüşlerini desteklemek için kullanırlar. Kurtubi Rahimullah şöyle der. Bunu söylemek zındıklığı ve küfürdür. Çünkü şeriatların söylediklerini inkar etmektir. Allahu Teala sünnetini uygulamış, sözünü söylemiş ve ahkamının ancak kendisiyle insanlar arasında elçiler olan onlara Allah'ın şeriatını ve ahkamını açıklayan peygamber aracılığıyla bilinebileceğini kararlaştırmıştır. Tamam. Şimdi bu kısayı da e, Hafız ibni Hacer'in sözlerini de okuduk bu noktada. Bu da nedir? Bu da e, bize şunu gösteriyor. Yani e, Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a yapmış olduğu nedir? Bukhara'da bir rivayette diyor, sen Allah'ın sana verdiği bir ilim üzerinesin, ben de Allah'ın bana verdiği bir ilim üzerineyim. Hızır daha sonra en sonunda ne diyor? وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ emri. Ben bunları kendi kafamdan yapmadım diyor. Allah'ın bildirmesiyle yaptım. Yoksa hakikat ve şeriat diye ikiye ayrılmak nedir? Bu da başlı başına bir küfürdür zaten. Dini işte çekirdek ve kabuk diye ayırmak. Tasavvufun ve sofilerin çekirdek ehli olduğunu, diğerlerinin işte bizim ise kabuk ehli olduğumuzu iddia etmek veya Resuller'in kabuk ehli olduğunu iddia etmek. Bu da aynı zamanda başlı başına küfürdür. Bunlara ne yapmak lazım? Bunlara dikkat etmek lazım. E şimdi tabii bunları anlattıktan sonra mesela diyelim bu kitabı baştan sona incelediğimiz zaman e genelde nasıl bir sonuç çıkıyor ortaya? Genelde şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. E i̇ki tane sonuç çıkıyor ortaya. Bir insanlığın çoğu bizim bu söylediklerimize muhalif. Yani hatta insanların çoğu değil yani yüzde 99,9 Bizim bu söylediklerimize muhalif. İki, aynı zamanda ilim ehlinin %99,9'u yine bizim bu söylediklerimize muhalif. Hani böyle bir şey o, Allah ve Resulünün önüne geçmemek noktasında. Yani böyle bir soru çıkıyor ortaya. Şimdi yazar bu iki noktaya değinecek. Bir, şeriat yani işte çoğunluk meselesi. insanların çoğunluğu, iki alimlerin çoğunluğu. E, evet, şeriatın kesin olarak belirttiği şeylere muhalefet etmek için Çoğunluğu delil kabul etmek şer'i delillerden değildir. Bu görüş batıl veya haram olsaydı o kadar kişi onunla amel etmezdi demek gibidir. Aksine bu tür bir delillendirme cahili yeni metublarındandır. Allahu Teala şöyle buyurur. Yeryüzündekilerin çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve ancak tahmin ederler. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'u Cemaat tek başına da olsan hakka uygun olanıdır der. Ebni Asakir Dimeşk Tarih isimli kitabında bunu rivayet etmiş ve Elbani sahih olduğunu söylemiştir. Çağtabi şöyle der. Cemaat dünyada tek bir kişi de olsa sünnete tabi olandır. İbnül Kayyim rahimehullah şöyle der. İcma, hüccet ve çoğunluk tek başına da olsa ve bütün yeryüzündekiler ona muhalefet etse de, muhalefet de etse hak üzerinde olan alimdir. Madde 1. Çoğunluk hiçbir zaman şer'i delil değildir. Yani çoğunluğun bir şey yapıyor olması bunu İslam'da hiçbir zaman ne yapmaz, Meşrulaştırmaz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam yeryüzüne geldiği zaman yeryüzünde bir elin beş kişiyi geçmeyecek kadar Müslüman vardı. Kalan hepsi müşrikti, öyle değil mi? Ama Allah Azze ve Celle ne yapmadı? Yeryüzündeki müşriklerin şirkiyle çoğunluğun şirk koşmasıyla şirki meşru görmedi. Yeryüzünde çoğu insanın içki içmesiyle içki meşru görmedi. Zina'nın başına alıp gitmiş olmasıyla zinayı meşru görmedi. Heykel sanatının çoğunluğun uğraştığı, şiirin çoğunluğun uğraştığı bir şey olmasıyla Allah Azze ve Celle bunları ne yapmadı? Meşru görmedi. Demek ki zaten Allah'ın yanında çoğunluk bir şey ifade etmez hiçbir zaman. Şeriatta da çoğunluk ne değildir? Şer'i delillerin arasında değildir. Ne ihtilaf edilenlerde, ne ittifak edilenlerde çoğunluk ne yapılmamıştır? Şer'i bir delil olarak zikir edilmemiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, biz bunu daha önce de söylemiştik, bu çok önemli bir şeydir. Allah'ın çoğunluk hakkında bir hükmü vardır. Yani çoğunluktan bahsederken mesela önümüzdeki ayet, En'am suresindeki 116. Ve تُتِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ Yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan ey Muhammed, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Yani çoğunluğu sapkın olmakla beraber insanları saptıracağı konusunda bu Allah'ın genel bir kaidesidir. Aynı zamanda mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor? Biz cehenneme insanların ve cinlerin bir cehenneme doldurduk diyor. Ve o insanların bir çoğunu ne diye isimlendiriyor? Onlar diyor sapıktırlar, bilakis onlar hayvandan da daha aşağıdırlar diyor. İnsanların çoğu için söylüyor bunu. Onların bir çoğu diyor, insanları ilimsizce saptırırlar diyor Allah Azze ve Celle. Onların bir çoğu sadece zanna uyuyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Onların bir çoğu akletmezler, onların bir çoğu şükretmezler, onların bir çoğu ne yapmazlar? Fikretmezler. Onların bir azap, hak olmuştur diyor Allah Azze ve Celle. Sürekli çoğunluğa gelince, çoğunluk Kuran-ı Kerim'de nedir? Hep böyle sapık fırka ve saptıran fırkadır aynı zamanda. Nedir sürekli sebat eden hak üzerine olanlar? Azınlık olan insanlardır. Onların birçoğu Allah'a şirk koşmadan ne yapmazlar? İman etmezler diyor Allah Azze ve Celle. Bundan dolayı ne olmaz? Çoğunluğun bir şeyi yapıyor olması e bu yanlış olsaydı bu kadar insan yapmazdı diye bir şey olmaz. Ve biz her zaman ne diyoruz? İslam dininde sayısal hesaplama diye bir şey yoktur. Yani yeryüzün bu çoğu küfre girdi, yeryüzünün çoğu oy veriyor, yeryüzünün çoğunun başı açık, yeryüzünün çoğunun namaz kılmıyor diye. Ne olmaz? Bunlar meşhulaşmaz ve günahı insanların üzerinden ne yapmaz? Kalkmaz. Hükmü neyse hükmü her zaman olur, hükmü sabittir. Ama maalesef Kur'an ve sünnetten ziyade İslam'da sayısalcılık, sözelcilik oynayan insanlar. İşte efendim şu kadar insan yapıyorsa bu küfür olmaz. Bu kadar insan yapıyorsa bu küfür olur gibi. Anlayışlı olan insanlara Allah ne diyor? Siz de kafir olsanız, bütün yeryüzü de kafir olsa diyor. Bunu Beni İsrail'e söylüyor. Musa Aleyhisselam'ın dilinden. Allah'ın neyi yoktur? Allah'ın size hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Ve ee, çoğunluk derken yanlış anlaşılan bir noktayı galiba yazar. Hemen gündeme getirip düzeltiyor. Hani cemaatleşme diyoruz ya. Yani cemaatleşme derken e, batıl üzerine olan insanların bir araya toplanmasına cemaat demiyor İslam'da. Allah'ın beraber olun, cemaatleşin demiş olduğu, Resulünün teşvik etmiş olduğu şey e, batıl üzerine toplanma değildir. Nedir? Hak üzerine toplanan topluluğa biz ne diyoruz? Cemaat diyoruz. Velev sen tek başına da olsan eğer hak üzerineysen, sen tek başına nesindir? Tek başına bir cemaat sindirsen. Burada da ne yapmış? Şatibiden İbni Kayım'dan ve Abdullah İbni Mesud'un bu noktadaki sözlerini yazar bize nakil etmiş. Yoksa e, çok insanları bir araya toplamak marifet değildir. Peygamberimiz ahir zamandan önce ne diyor? Bütün ümmetler size parçalayıcı hayvan nafına saldırdığı gibi saldıracak. Peki ya emin killetin nehnu yevmeyizin ya diyorlar. Biz o gün az mıyız diyorlar? La diyor Peygamberimiz. Bel entum kesir. Walakinnehum kum ghutaan ka ghutaais Fakat diyor siz çoksunuz fakat suyun üzerindeki çerçöp gibisiniz diyor. Yani çokluk eğer Allah'ın istediği şekilde olmadığı zaman hiçbir şey ifade etmez. Suyun üzerindeki çerçöp gibi olur. Ondan dolayı çoğunluktan kasıt nedir? Cemaatten kasıt hak üzerine birleşen Velev az dahi olsa hak üzerine birleşen topluluktur. Bu birinci nokta. Burası anlaşıldı Allahu Alem. Yani çoğunluk delil değildir hiçbir zaman İslam'da. Ve İslam'da sayısal sözel diye bölümler yoktur. Sayısal hesapçılığı diye bir şey yoktur İslam'da. Allah ve Resulü ne demişse odur. İki, aynı zamanda alimlerin %99.9'u da tevhid fikrine bugünkü Müslümanlara, azınlığa, gariplere muhaliftir. Şimdi buna bakalım inşallah halkın G, halkın alimlerin am alimlerin amellerin delil olarak alması. Halktan birçok şey Şöyle olabilir. diyelim. Halkın alimlerin amellerini delil olarak alması. Halktan birçokları bir şeyin caiz olduğuna bunu delil gösterirler ve haram yahut mekruh olsaydı alim onu yapmaz derler. İbnü'l-Hac şöyle der. İsa aleyhisselamın şeriatını hançerleyen budur. Yani delilisi olarak rahipleri körü körüne taklit etmek. Öyle bir duruma düştüler ki pazardan pazara her toplantıda papaz kendince uygun gördüğü ve aklının estiği gibi onların günahlarını da bağışlar ve dinlerini yenilerdi. Papazın yeniler çıktıklarında bugün şeriat güzelce yenilendi derlerdi. Allah'a hamdolsun ki İslam değişikliklerden korumuştur. Bu öldürücü hastalıktan son derece sakınmak gerekir. Halkın alimleri kendilerine delil almaları ve alimlerin amelleriyle dini meşrulaştırmaları yeryüzündeki yine en büyük musibetlerden bir tanesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de özellikle ulema diye zikrettiği insanları, kendilerine ilim verdiğini söylediği insanları. Şimdi bir de şöyle bir şey düşünün. Mesela diyelim Araf suresine bakın. Allah Azze ve Celle'nin zikretmiş olduğu o meşhur adam. Kimilerine göre demiştik. Bel'amdır bu adam. Kimilerine göre de bu İsrailiyattır. İşte e vadreb lehum vadreb lehum mesela ya yok Subhanallah Araf suresinde diyorum biriniz gittiniz Kehf suresine biriniz gittiniz Yasin suresine Şeye diyorum Araf suresinde diyorum Allah'a ve veli ne diyor Vatlu aleyhim nebe allazi ataynahu ayatina fansalakha minha Bizim kendisine ayetlerimizi verdiğimiz ve ayetlerimizden, yılanın kabuğundan sıyrılıp çıktığı gibi ayetlerimizden sıyrılan adamın durumunu onlara zikret diyor. Bu adam kimdir? Allah Azze ve Celle ayetlerini vermiştir. Allah Azze ve Celle ayetlerini verdikten sonra, yani ona ilim verdikten sonra adam bunlardan sıyrılıp çıkmıştır. Şimdi bir okuyarak, kitap okuyarak alim olan adam düşünün. Bir de Allah'ın kendisine ilim verdiği adamı düşünün. Yani ilimde adam artık son hadde ulaşmış. Yani Allah kendisine ilim vermiş. Ne yapıyor adam? Velav shi'na la rafa'nahu biha. Walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Biz ist senin ayetlerimizle onu yüceltirdik diyor. Fakat o yeryüzüne meyletti ve kendi heva ve hevesine tabi oldu diyor Allah Teala ve Celle. Fe mesaluhu kemesalil kelbi intahmil alayhi yalhathu wa tataraku Onun misali köpeğin misali gibidir. Üzerine gitsen de gitmesen de köpek gibi solur sürekli diyor Allah Teala ve Celle. Bak. Allah adama ayet vermiş. Allah adama ilim vermiş ve yüceltilecek bir ilim vermiş. Fakat adam heva ve hevesine uyduğundan dolayı Allah azze ve celle onu ne yapmıştır? Saptırmıştır. Ve bu ayetin sonunda Allah diyor ki, bu ayetin sonunda: "Fak susil kasasale alahum yetefekerun." Bu kıssayı onlara anlat ki, umulur ki tefekkür ederler, umulur ki aklederler, umulur ki düşünürler. Ha demek ki Allah dilediği zaman alimleri bile ne yapabilir? Dilediği zaman alimleri de saptırır. O zaman alimler ne değildir? O zaman alimler bizim için kesinlikle ve kesinlikle ölçü değildir diye kişinin bunu anlaması lazım. Aynı zamanda Allah azze ve celle Kur'an'da bunu özellikle zikrettiği gibi Allah azze ve celle mesela diyelim ki bize, Kur'an-ı Kerim'de sürekli bir şey öğretiyor. Biz ne diyoruz? Mesela her gün en az, en az on defa Fatiha'da غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا dalin Yani bizi sapıtmışların ve e, kendilerine kızılmış olanların lanetliklerin yolun, yoluna şey etme. Bunların yoluna alıkoy diyoruz Allah Azze ve Celle Meşhur bir tefsire göre, yani kesin değil. Meşhur bir tefsire göre bunlar kimlerdir? Yahudi ve Hristiyanlardır. Çünkü Kur'an'da kendisine kızılanlar e, Yahudilerdir. Sapanlar da Hristiyanlardır. Yahudi ve Hristiyanların dini niye tahrif oldu? Çünkü din papazların ve rahiplerin tekeline bırakıldığı zaman, insanlar papazları ve rahipleri Allah'ın dışında Rabler edindikleri zaman, insanlar onlara helal dediğine, helal haram dediğine, haram dedikleri zaman, Allah Azze ve Celle ne dedi? اِتَّقَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَنَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ min اللّٰهِ Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler dedi. Ve İbnül Haç ne diyor? İsa'nın dinini yok eden, insanın dinini hançerleyen işte buydu. İnsanlar araştırmayı, kitabı ve kitabın içindekileri bir kenara bırakıp, dini papazların, rahiplerin, diyanet hocalarının tekeline bırakınca, onlar da ne yaptılar? Pazardan pazara, kilisede, İsteyen her pazar geldi yeni bir din ortaya koydu. Her pazar geldi insanların günahlarını kendine göre affetti. Birilerini cennete, birilerini cehenneme gönderdi. Aynı nasıl şimdiki papazlar her cuma yeni bir dinle hutbeye çıkıyorlarsa, her cuma istediklerini cennete istediklerini cehenneme gönderiyorlarsa, aynı şekilde o günün papazları da ne yaptılar? Böyle yaptılar. Ee, koyun hükmünde olan halk Allah'ın kitabını bırakıp bu papazlara tabi olunca, bu defa veyahut da Cuma papazlarına, şimdiki Cuma papazlarına tabi olunca ne olmuş oldu? Hem Allah'ın dini, Muhammed'in dini hançerlendi. Hem de İsa'nın ve Musa'nın aleyhisselam hepsinin dini oldu? Hepsinin dini bu şekilde hançerlendi. Bu nokta çok önemli bir nokta. Ve hiçbir zaman şunu unutmayın. Allah'ın insanları deneme metotlarından bir tanesi de alimi saptırır. tabi ki insanların sapıp sapmayacağına bakar. Yani bu Allah'ın deneme metotlarından bir metottur. Alimin saptırılması. Şimdi e, alim, Allah azze ve celle alimleri, e, şey, alimlere soru sormayı bize emrediyor, alimlere değer vermeyi bize emrediyor. Resulullah alimlere değer vermeyi bize emrediyor ama bunun bir ölçüsü vardır. Kur'an ve sünnetin önüne geçirmemek kaydıyla. E şimdi diyelim Allah azze ve celle bir alimi saptırıyor, bir de Kur'an-ı Kerim'de olan muhalif bir hüküm var, bir de bir alim bir hüküm söylüyor. Allah azze ve celle deniyor, acaba kullarım ona mı tabi olacaklar? Sevdiklerinden dolayı yoksa benim kitabımın ve sünnetimin önüne hiç kimseyi geçirmeyecekler de buna mı tabi olacaklar diye deneme yapıyor. Hatta mesela çok ilginç bir kıssa. E, Cemel vakasında Ayşe annemiz e, insanları toplayıp e, Halife Ali'ye, İmam Ali'ye karşı ayaklanınca Ammar hutbeye çıkıyor. Ve hutbeye diyor ki ey insanlar Ayşe sizin annenizdir. Fakat Allah Ayşe ile sizi imtihan ediyor. Fakat Allah... Ayşe ile sizi imtihan ediyor. Ta ki bakıyor. Hele siz halifenize mi uyacaksınız yoksa bir kadına mı uyacaksınız? Şimdi halifeye uymak farzdır. Öyle değil mi? Allah da emrediyor, Resulü de emrediyor. Ama Hazreti Ayşe'ye uymak farz değildir. Fakat Ayşe annemiz olduğundan dolayı ona karşı ayrı bir sevgi olduğundan dolayı Allah insanların halifeye ve devlete bağlılığını Ayşe annemizi yanlışa düşürerek deniyor. Ayşe annemizin orada hatalı olduğu kesindir. Yani Ehl-i Sünnet'in yanında Muaviye Anh ve Ayşe hanın ve diğer sahabenin Hz. Ali'ye karşı ayaklananların hatalı olduğu kesindir. Fakat biz ne yapmayız hepsini rahmetle zikrederiz. Hiçbiri hakkında kötü konuşmayız. Ama haklı olan taraf kimdi? Haklı olan taraf Ali'di, Hz. Ali'di. Şimdi bunun yanında işte Ayşe annemiz peygamberimizin hanımı yani ona muhalefet etmek de zor geliyor insanlara. Allah Ayşe annemizi yanlışa düşürerekten insanları Hazreti Ali'ye karşı ne yapıyor? İnsanları Hazreti Ali'ye karşı deniyor. Aynı şekilde bugünün en büyük imtihan şekli de budur. Allah Azze ve Celle alimleri deneyerekten, alimleri saptıraraktan bizlerin şeyine bakıyor. Bizlerin imanını ölçüyor. Bizlerin Allah'a ve Resulüne olan bağlılığını Allah Azze ve Celle bu şekilde ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bu şekilde... Ee, imtihan ediyor. Ve dediğimiz gibi biz Fatiha suresinde meşhur tefsire göre Yahudi ve Hristiyanlardan Allah'a sığınırken bir de peygamberimiz vakada olacak olan bir şeyden bahsediyor. Adım adım, karış karış, zira zira Yahudi ve Hristiyanlara tabi olacaksınız. Hatta diyor onlar kelerin deliğine girse siz de onların peşinden Kelenin deriğine gireceksiniz diyor. Onlardan biri annesiyle yolda zina yapsa siz de annenizle beraber zina yapacaksınız diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu denli Yahudi ve Hristiyanlara tabi olacaksınız diyor. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Yahudi ve Hristiyanların bu özelliğine dikkat etmek lazım. Yani onların Kur'an ve Sünnet'i bir kenara bırakıp ulemanın ve alimlerin peşinden gitmesine dikkat etmemiz lazım. Biz neyle mükellefiz? Alimler Kur'an ve Sünnet'e bağlı oldukları müddetçe. Kur'an ve sünnetin hükümlerini değiştirmedikleri müddetçe biz onlara uymakla mükellefiz, onlara soru sormakla mükellefiz. Ama bunu saptırırlarsa kimsenin kimseye karşı bir mükellefiyeti yoktur. Bugün de ehli sünnet özelliklerinden yani cihadın doğru bir cihad olabilmesi için ehli sünnetin özelliklerini iyi bilmek lazım demiştik. Bugün de neyi okuduk? eli sünnetin özelliklerinden Allah ve Resulünün önüne geçmenin haram olması ve bunun ne manaya geldiği. Öyle değil mi? Bugün de bunu öğrendik. Bir dahaki dersimize inşallah Ehl-i Sünnet'in dördüncü özelliği olan tam bağlılık ve teslimiyeti de işleyeceğiz. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ